Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve nestainu ve nestafeu ve enfusina ve Men ve men Ve la la ve Muhammeden abduhu ve Emma ve inna hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâne ve kulle zalâletin fil nâr. Tefsir dersimizde Furkan Suresi'ndeyiz. Furkan Suresi Mekke'de nazlı olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah yücedir. Kataderaymullah Rahimullah dedi ki, Furkan içinde Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler, kurallar ve dinin bulunduğu, hak ile batılı ayıran şey demektir. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi cehennemden ve Allah'ın azabından sakınmaları için ve kendilerinden öncekilerin düştükleri durumlara karşı uyarıcı olarak göndermiştir. Cübeyr bin Nüfeyr Rahimullah'tan bir gün Miktad bin El Esvet radiyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Bir adam geldi ve dedi ki,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 Sevdiği kimse cehennemlik iken sevinemezdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği iyi insanlar ihsan et. Furkan 74. ayet. Bunu Ahmet, Edeb-i Müfrette Bukhari, İbni İbn İbni İbban, Taberani, İbni Sakir rivayet etmişlerdir. Hadis müslimin şartına göredir. Elbani Es-Saya'da tahric etmiştir. İkinci ayet. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü vermiştir. Muhammed bin Kabe el-Kuazi rahimallah dedi ki, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah çocuk edinmiştir dediler. Arap müşrikleri buyur Allah'ım buyur, senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır ki o da sahip olduğu her şeyde sana aittir dediler. Sabiler ve Mecusiler Allah'ın dostları olmasaydı elbette Allah zelil olurdu dediler. Allah Azze ve Celle bu ayeti bu indirmiştir. Katade dedi ki Allah Teala bütün yaratıklarına kendileri için olan her şeyi göstermiş ve bunu belli bir ölçüyle yapmıştır. Üçüncü ayet, onun dışında hiçbir şeyi yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine zarar veya fayda veremeyen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler de dedi ki burada Allah Azze ve Celle dışında ibadet edilen putlar kastedilmektedir. Yaratan ve rızık veren Allah'tır. Allah'ın dışında tapılan şu putlar ise kendileri yaratılmış olup bir şey yaratamazlar. Onlar zarar ya da fayda veremez, öldürme, hayat verme ve yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yoktur. 4- İnkar edenler bu olsa olsa onun uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümrede bu hususta kendisine yardım etmiştir dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz zulme ve batıl şahitliğe başvurmuşlardır. Mücahit Rahimullah dedi ki başka bir zümreyle kastedilen Yahudilerdir. Zura kelimesi ise yalan demektir. Katadır Rahimullah ifk kelimesi yalan demektir. İftira hadisesinde, ifk hadisesi diye geçiyor zaten. Nur suresinde de geçmişti bu burada yalan demektir diyor Katade. Said bin Jubeyr rahimallahu dedi ki Kur'an'da geçen bütün if kelimeleri yalan anlamındadır. 5 Yine dediler ki başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan öncekilere ait masallardır. Katader Aylmola dedi ki Esatirul evvelin kavli öncekilerin söylediği yalan ve batıllar demektir dedi. Ebu Aliye rahimullah bu kraten kavli sabah namazı ve asıyla kavli ise ikindi namazıdır. 6. Peki o onu göklerde ve yerdeki gizlikleri bilen indirdi. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Yani burada daha önce e, 4 ve 5. ayetlerde müşriklerin iddialarına yer veriyor Allah Azze ve Celle. Ne diyorlar? Bu ya kendi uydurduğu bir yalan veya beraber olduğu bir topluluk kendisine anlatmıştır. Sabah akşam öncekilerin e, masallarını, hikayelerini, efsanelerini okuyor diyerek böyle iftira atıyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğunu inkar ettiler. Cevaben 6. ayette diyor ki Allah Azze ve Celle onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen indirdi. Yani bu göklerde ve yerde olan gizlilikleri Allah'tan başkası bilmez. O indirmiştir bunu. şüphezu çok bağışlayandır, merhamet sahibidir i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, Allah Ademoğlu'nun gönlünde gizlediği sırları bilir. 7. Dediler ki, bu Rasule ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor, ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Katade dedi ki, kafirler bu Rasulün yemek yemesine ve çarşılarda dolaşmasına şaşırdılar. Yani diğer insanlar gibi olmasına şaşırdılar. Yani sıradan bir insan beşer olmasa bile sıradan bir insan fakat vahiy alan bir Rasul. insanlara uyaran bu kişinin olağanüstü bir şey olmasını umdular. Yani böyle beklediler. Tıpkı mesela Firavun, insanlara karşı üstünlük taslamak için böyle şeyler anlatılır. Yani Firavun'un işte senelerce insanların göz önünde yiyip içmediği, ihtiyaç gidermediği yani bir nevi insanüstü görünebilmek için bu beşeri hallerini halkına kesinlikle göstermediği anlatılır. Böyle söylenir. Böyle şeyler bekliyorlar. Peygamberlerin de işte kendileri gibi yiyip içen, kendileri gibi çarşılarda oturan, dolaşan birisi olması bunu e, tuhaf görüyorlar yanda bari bir melek olsaydı da ona destek olarak aleni görünen bir melek olsaydı böyle istediler. 8. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyeceği bir bahçesi olmalıydı. Zalimler dediler ki siz ancak büyülenmiş bir adama uymaktasınız. <gülüyor> yine attıkları şüpheler arasında yani o zengin olmalı mala mülke sahibi olmalı içinden yiyeceği bahçesi cenneti olmalı yine dediler ki sizin bu tabi olduğunuz kişi büyülenmiş birisi, cinli, büyülü birisidir. Kendisine sihir yapılmış birisidir dediler. Berabi Nazib dedi ki bu sözü söyleyen zalimler yani büyülenmiş adama uyuyorsunuz diyen kişiler Yahudilerdir. Dokuz, senin hakkında bak ne biçim misaller getirdiler. Artık onlar satmışlardır ve bir yol da bulamazlar. Mücahit dedi ki onları sana vermiş oldukları misallerin içinden çıkaracak bir yol yoktur. Yani onlar kendi bu şüpheler içerisinde bocalayıp dururlar. Bundan dolayı da iman etmezler. Muhammed bin İsa Akraimullah dedi ki, hidayeti kendilerine gönderilenden başka şey de arayarak nasıl da sapıyorlar. O, dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olanın şanı yücedir. Allah dilese bunları verirdi demektir. Mücahit dedi ki, içinden ırmaklar akan bahçeler, ve duvarlar sıvanmış, binalar kastedilmektedir. Kureyşliler büyük olsun, küçük olsun taştan yapılan eve kasır, saray derlerdi. Taştan yapılana bunu derlermiş. Evet, yani e, ahşaptan ve kerpiçten yapılan evler vardı. İşte Meder ve Weber dedikleri de bunlar. Kasır dedikleri taştan yapılan evler. Onun on bir onlar üstelik kıyameti de yalansaydılar. Biz ise kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Said bin Cübeyr Rahimullah Sa'ira kelimesi cehennemde bir vadidir demiştir. Yani burada Sa'ir Arap dili ifadesi bakımından manası tutuşturmuş ateş demektir. Fakat Said bin Cübeyr burada Sa'ira ifadesini cehennemde bir vadidir diye açıklamıştır. Yani bu cehennemde bir ateş vadisinin ismidir diyor. 12. Uzak bir mesafeden onları görünce onun öhkelenişini ve uğultusunu yani cehennemin uğultusunu işitirler. Halid bin Dureyk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasabından birinden rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim benim söylemediğim bir şeyi bana isnat eder veya kendi anne babasından başkasına nispet ederse kendisini veya bir köle kendisini efendilerinden başkasına mal etmeye çalışırsa Cehennemin iki göz arasında oturacağı yeri seçsin. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, cehennemin gözü var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet vardır. Allah Teala'nın uzak bir mesafeden onları görünce buyurduğunu istmediniz mi? Görünce, yani cehennem görüyor. Ee, görme cehenneme nispet ediyor. Bunu İbni Hatim ve Taberi tefsirlerinde Hasen-i Sinatlar rivayet etmişlerdir. Burada selefin ahlakına, akidesine de, akidedeki yaklaşımlarına da bir işaret görüyoruz. Yani şimdi bugünkü insanlar ne diyor? Mesela göz ifadesini işleyince, mesela göz çok manaya gelir. İşte pınarın gözü var falan filan. Yani başka şeylere de gözleniyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle hakiki gözü mü kastedecek? Yani bu asrın insanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı işitse, Burada gören bir göz organı gibi böyle bir şey anlamayacak. Ne diyecek? Ya burada kastelenen işte göz, şey manasında göz, işte dolabın gözü var, çekmecenin gözü var. Aynı bunun gibi bir göz diyecek. Ama sahabe ne diyor hemen? Bu hadisi içtiğince, Evan Resulü, Cennem'in gözü mü var? Mesela burada ne diyor? Cennem'in iki göz arasından oturacağı yeri seçsin. İki göz ifadesi. Aynayn. Cennemin gözü mü olur Allah Resulü? Gözü mü var? diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam da evet var diyor ve ayette görme sıfatıyla bunu e, ilişkilendiriyor hemen. Evet, burada yani Naslara bir teslimiyet. Selefte zahirlerinde geldiği gibi almak vardı. şimdikiler ise tevil ederek. Yani cennetin iki gözü derken yani iki yana arası falan. Hemen böyle açıklamaya kalkarlar. Yani sahabe şunu sorulmasa, bu açıklama gelmese bu hadis böyle açıklanacaktı birileri tarafından, eşyariler tarafından, muhatirliler tarafından. Yani iki gözü, iki tarafı falan filan. Mesela şeytanın iki boynuz arasında doğması, güneşin. Buna e, yorum yapmaları gibi. Evet, biz bu gibi şeylere Allah Azze ve Celle'nin özellikle sıfatları konusunda e, geri gibi iman ederiz. Diğer meselelerde de Cennet, cehennem, gayb meseleler, hakeza geldiği gibi iman ederiz, zahirleri üzere alırız. Ta ki o zahirinden çeviren bir delil elimizde olmadığı sürece. Böyle bir delil yoksa zahiri üzeredir. 13. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler. Abdullah bin Amr bin el As radıyallanma da Mızrağın demirin sapına dar gelmesi gibi cehennem onlara dar gelecektir. Zevkwan Ebu Salih es Semman dedi ki mukarraniin kelimesi elleri boyunlarına bağlı olarak demektir. Eee İbn Abbas radıyallanma da fubura kelimesi helak olmak demektir demiştir. 14 Bugün bir defa yok olmayı istemeyin, aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. İbn-i Abbas radıyalanmadan ayetin anlamı bugün bir defa yok olmayı değil, birçok defalar yok olmayı isteyin şeklindedir. Yani e, yukarıdaki ayette, bir önceki ayette geçen thubura kelimesi yine burada helak olma, e, yok olma manasındadır. Ebu İreli radıyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde ölüm alacalı bir koç suretinde getirilir ve ey cennet halkı denilir. Onlar bulundukları yerden çıkarılma korkusuyla ürpererek bakarlar. Onlara bunu biliyor musunuz denilir. Onlar da evet bu ölümdür derler. Sonra ey cehennem halkı denilir. Onlar da bulundukları yerden çıkarılma ümidiyle sevinerek bakarlar. Onlara bunu biliyor musunuz, tanıyor musunuz denilir. Onlar da evet bu ölümdür derler. Sırat üzerinde onun boğazlanması emredilir. Sonra her iki gruba şöyle denilir. Bulunduğunuz yerde kalıcısınız. Artık orada asla ölüm yoktur. Bunu İbn-i Mace, i̇bn İbban, Hakim ve Ahmet, Hasen-i Sınadlar etmişlerdir. Burada da yine aynı şekilde geldiği gibi iman etmemiz, tasdik etmemiz gereken bir olay var. Yani cennet halkı ve cennem halkı, yani bunlar ölümü daha önce görmüşler. Ölümmüşler ki cennet göğe cennemlik olmuşlar. Bunlara e, koç suretinde, alacalı, alacalı bir koç suretinde ölüm getiriliyor. Ve onlar da evet bu ölümdür diye tanıyorlar onu. Yani bu ölüm nasıl bir şeydir? Yani biz bunu öldükten sonra bileceğiz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın onun nasıl olduğunu bize böylece haber veriyor, açıklıyor. Bu bir koç suretindedir. Ölüm koç suretindedir. Herkes bu ölümü tadıyor. Bununla, buna e, mülaki oluyor, bununla karşılaşıyor. Buna şahit oluyor. E, sonra bu boğazlanacak. Yani o koç boğazlanacak. Bundan sonra ne cennetliklere ne cehennemliklere artık ölüm yok. Ebedi olarak kalıcısınız mesajı verilecek. İşte onlar yok olmayı isteyecekler ama yani o azabı gördükten sonra cehennemlikler yok olmayı. Keşke sonumuz gelse de şu bitse artık diyecekler. Ama bu e, temennileri boştur. İsterseniz binlerce defa bunu isteyin diyor Allah Azze ve Celle. E, bu artık imkansız bir şey olacak onlar için. 15. Ki, bu mu dahi, yoksa sakınanlara vaat edilen kalıcı cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve varış yeridir. Katade dedi ki orası onlar için Allah'tan bir mükafat ve konaklama yeri olarak varılacak yerdir. 16. Onlar için orada kalıcı olmak üzere diledikleri her şeyi vardır. İşte bu Rabbinden istenen ona ait bir vaattir. İbn-i Abbas radiyalanmadan onlar için hayır veya şerrin sahipler için kesintisiz ve ebedi olarak kalıcı olduğu haber verilmektedir. Yani halidin, kalıcı demek. Hulut, uzun süre kalmak demek. Ebedilik ile pekiştirilirse ebedi kalmak olur. 17. O gün Rabbim onları ve Allah'tan başka ibadet ettikleri şeyleri toplar da der ki, şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar? Mücahit dedi ki burada toplanacak kişilerden kasıt İsa Aleyhisselam, Uzayr Aleyhisselam ve meleklerdir. Yani onlara sorulacak. Bu, Bunlar çünkü Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen kimseler. İsa Aleyhisselama ibadet edilmiş, Rabbi dinilmişlerdir, ilah dinilmişlerdir. Uzayr Aleyhisselam, Hakizan, melekler. Bunlara sorulacak siz mi saptırdınız bunları yoksa kendileri mi saptılar? 18. onlar seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka veliler edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda zikri unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular derler. Katade dedi ki bu sözü ilah edinilen kimseler söyleyecektir. Buğra kelimesi ise bozulmuş manasındadır. Allah'ın zikrini unutan hiçbir kavim yoktur ki bozulmuş olmaz. Yani Allah'ın Allah zikrini unutan bir kavim kavmen buğra diye. E, bevr kelimesiyle e, zikrediliyor. Es-Süddi Raymola dedi ki, ''Burada velileriyle ile kastedilenler, Allah'ın velisi olan ve onun Rabbini itiraf eden kimselerdir. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a kavmen buğra kavli helak olmuş bir kavim demektir.'' dedi. 19. İşte söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız.'' Mücahit Rahimullah dedi ki Allah Teala bunu İsa Aleyhisselam, Uzair Aleyhisselam ve meleklere ibadet edenlere söyleyecek. Zira onlar müşrikleri yani bu peygamberler ve melekler müşrikleri yalanlayacaklardır. Kendileri emretmemiştir onlara kendilerine ibadet edilmesini. Müşrikler azabı geri çevirmeye veya yardım temin etmeye güç yetiremeyeceklerdir. Hasan el Basri Rahimullah da dedi ki zulmedenler ile kast edilen şirk koşanlardır. Evet. 20 Senden önce gönderdiğimiz bütün rasullerde de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizin bir kısmınızı, diğer bir kısmınıza fitne kıldık. Sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Kafa de dedi ki: "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki nebiler de aynı şekilde yemek yerler, çarşılarda gezerlerdi." Rifa bin Rafi Ezzuraki radiyallandı. Birisi dedi ki Ey Allah'ın Resulü, kölelerimiz arasında Müslüman olanlar vardır. Bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar. Biz de onlara vuruyoruz. Bu konuda ne dersin? Yani namaz kıldıklar için vuruyor değiller tabi. Burada biz de onlara dövüyoruz. Yani bizi kızdırlıklar zaman veya işlerini doğru yapmadıklar zaman dövüyoruz. Bu konuda ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların suçlarıyla sizin cezalarınız tartılır. Eğer sizin cezalarınız onların suçlarından fazla ise sizin sığaplarınızdan alırlar. Bu kişi dedi ki peki onlara sövmemize ne dersin? Yani bağırıp çağırmamızı hakaret etmemize sövmemize ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların suçları ve sizin onlara ettiğiniz eziyet tartılır. Eğer sizin eziyetiniz onların suçlarından daha fazla ise sığaplarınızdan onlara verilir. Adam dedi ki, bana ondan daha yakın bir düşman olduğunu işitmedim. O halde bu benim en yakımdaki düşmandır bu köyle. Çünkü beni kızdıracak, ben de ona söyleyeceğim veya vuracağım. O da sebaplarımı alıp gidecek manasında bir serzeniş bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bir kısmınız, diğer bir kısmında fitne kıldık. Sabredecek misiniz? Ayetini okudu. Furkan 20. ayetini. Adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, çocuğuma vurabilir miyim? Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Çocuğuna zulmetmekle itham edilmezsin. Zira hiç kimse tok iken çocuğunun aç olmasında, kendisi giyinmiş iken çocuğunun çıplak kalmasından hoşlanmaz. Yani kişi fıtratına aykırıdır bu. Kendisi giyinip olacak da çocuğunu mahrum bırakacak. Yani evladı üzerine titrer anne baba. Bunu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çocuğuna zulmetmekte itham edilmesin. Yani sen onu dövsen de onun hayrı için döyersin. Yani bu normal bir insan için. Yoksa böyle e, psikopat, dengesi bozulmuş, işte ayyaş, içki içen bu adamlar, bu konu dışı bunlar. Burada normal sıradan bir Müslüman, fıtrat üzere bir Müslüman için e, söyleniyor bu. Bunu İbn-i Bi Hatim, nevadur lüsulde hakimut tirmizi, hasen-i rivayet etmişlerdir. Buradaki fitne, birbirinizle fitne kılındınız. Ee, bir kısmınız, diğer bir kısmınızla fitne kıldık. Yani imtihan sebebi kıldık ifadesi, burada genel bir ifade <gülüyor> yani ayet umum e, içeriyor. Bazı alimler bazı tefsir alimleri hatta bunlar arasında sahabeden rivayet edilen var. E, tabinden rivayet edilenler var. Burada kastedilen erkekle kadındır e, demişlerdir. Yani kadın ile erkek birbirine fitne kılmıştır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra ümmetimin erkekler için kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım e, buyurmuştur. Yani kadınlar, erkekler için bir fitnedir. Fitne derken burada kadınlara aşağılama söz konusu değil tabii ki. Burada imtihandır. Aynı şekilde erkekler de kadınlar için bir fitnedir. Burada da yine imtihan manasındadır. Birbirleriyle sınanırlar. Yine ana baba, ebeveyn ile evlat birbirine fitnedir. Yani bazınız bazınıza ifadesi böyle genel. Nekre geldiği için bütün bazıları, bütün parçaları içeriyor. Yani yönetici halkı üzerinde fitnedir, halkı yönetici üzerinde fitnedir, amir memur üzerinde fitnedir, memur amir üzerinde fitnedir. İşte ana baba böyle, kardeşler, Müslümanlar birbirleriyle böyle, akrabalar birbirleriyle böyle, cins olarak da erkek ile kadın böyle. Hatta daha da genelleştirilirse cin sınıfıyla insanların sınıfı bile buna katılabilir. Evet yani böyle genel bir ifade var. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da e, bu hadisinde e, ayeti hangi konuda delil getirmiş? Amirle memur, köleyle efendisi, yine baba ile evladı e, bu konularda zikretmiştir bu hadiste. 21 bizimle karşılaşmayı ummayanlar yani ahirete iman etmeyenler bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. And olsun ki onlar kendileri hakkında kibire kapılmışlar ve azgınlıkta pekileri gitmişlerdir. Bu Allah Teala'nın kitabında e, utuven kelimesi büyüklenme anlamındadır diyor İkrim Erayin Bu utu, utuv, uluv, e, büyüklenme, böbürlenme, haka karşı e, direnme, inat. Bakın buradaki gerekçe, yani adam etmiş Yani ahirete iman etmiyor, ahireti ummuyor. Allah ile karşılaşmayı ummuyor, beklemiyor. <gülüyor> Ama gerekçesi ne? Yani bize melekler indirilmeliydi. Melekler var diyorsunuz ya niye görmüyoruz? Cennet, cehennem var diyorsunuz ya niye görmüyoruz? Diyenler var ya, böyleleri. Bazıları bunu aleni olarak söyler, bazı aleni olarak söylemese de yani bunu dillendirmez ama fiilleriyle bunu ummadığını ortaya koyar. Biz aleni olarak ortaya koyanlara ateist diyoruz. Kafir diyoruz, ateist diyoruz. Yani aleni olarak inkar ediyor. Bunlar belli. Bir de böyle dillendirmiyor ama amellerinden bakıyorsun ki yani bu adam Allah'tan korkmuyor. Bir gün Allah Azze ve Celle ile karşılaşacağını ummuyor. Bir hesaba çekileceğini ummuyor. Müslümanım diyor adam, belki namazla kılıyor ama Müslümanları aldatıyor mesela, kulak kıyıyor, bir sürü çirkin işler yapıyor. Yani Allah'ın azabından korkmayan, Allah'ın cennetini ummayan davranışlar içerisinde böylelerine de münafık diyoruz mesela. Yani terim olarak bunun adı münafıktır. İman etmiyor, iman ettiğini söylüyor. Müslümanlardan olduğunu söylüyor. Kur'an'a iman ettiğini söylüyor, peygambere iman ettiğini söylüyor. Ama ameli boyutta bunlarla hiç alakası yok. Bunlar işte nifaktan kaynaklı. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafıkları tanımak için özelliklerini bildirmiştir bize. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine emanet edilse emanete kıyamül eder. Ve bu kişi düşmanlık yaptığı zaman da haddi aşar. Düşmanlıkta ileri gider. Dostken biriktirir senin hakkında, senin aleyhinde bir şeyleri. Düşman olduktan sonra bunları çarşar gibi serer. Eletdül hisam ile kast edilen bu. Şimdi, konuştuğu zaman yalan söyler. Allah'a iman eden, Allah ile karşılaşacağına iman eden, ahiret gününe iman eden, bunların hesabını vereceğini bilen bir insan, kalbi buna akdeden bir insan, böyle yalan söyler mi? İnsanları aldatır mı? Bu bir alamet. Bu bir alamet. İşte söz verdiği zaman sözünde durmaz. Aynı kapıya çıkar. Yani bunlar hep ahirete iman etmemenin e neticeleridir. Her ne kadar iman ettiğini söylese de, namazla kılsa, oruçla tutsa, bizim kıblemize de yönelse, Allah Resulü'nün bildirdiği gibi bunlar halis mühlis münafıklardır. Bu sıfatları taşıyan kimseler diyor. Kişi demek ki söz verdiğinde sözünde durmuyor. Konuştuğu zaman yalan söylüyorsa, konuşması yalan üzerine, <gülüyor> emanetlere ihanet ediyorsa, gözetmiyorlar. Ve düşmanlıkta da aşırı gidiyorsa, hadiste sadece bu dört sıfat bir arada sayıldığı için bunu söylüyoruz. Yoksa nifak elinin başka özellikleri var. Mesela adam namaz kılan birisidir ama e, namazı geciktirir. Mesela ikindiyi öyle geciktirir ki, işte şeytanın boynuzuna indiği zaman güneş, e, karganın veya horozun yem yediği gibi, gagaladığı gibi gagalar. N namaz kılarken de böyle, pek tembelce kalkar, onu da böyle palas pandıras kılar. Özlenmeden, huşusuna falan dikkat etmeden. Önemsemez yani. Namaz kılıyorum Kılıyor. Ehli İslam'da Yani Müslümanlardan birisi bu. Ama münafık. Namaz kılan münafık. Yani böyle e, vasıbıyor Allah Resulü Yani beş vakit namazın üç vaktini Cemaatle kılan adama münafık diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Mesela böylesi de var. Ya, münafıklara en ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazlarıdır diyor. Değil mi? Sabah ve yatsı namazlarına gelmediği için, cemaate gelmediği için münafık dediği kimseler diğer üç vakti mescitte kılan adamlar. Cemaatle kılan adamlar yani. Bu zehirle bu hasretlere dikkat etmek lazım. Kişinin burada tabi e, imanın şubeleriyle alakalı bir durum bu. Bir Müslüman da, samim bir mümin de, nifaktan hasretler bulunabilir. Yani imanı eksik olabilir müminin. Böyle bir mümin, yani aslında Allah'a ve ahiret gününe, Peygamberlerine iman etmiş, kitabına iman etmiş bir mümin, yalan söyleyebilir. Bunun yalan söylemesi bir nifak şubesi üzerinde olduğunu gösterir. Yani o iman üzere, fakat onda nifak şubesi var. Hayasız bir mümin mesela, hayasızca hareket ediyor. O aslında mümindir, iman etmiştir ama imanı eksiktir. Haya şubesinde imandan çıkmış. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gibi hasletlerin önünün alınmasını, yani bunlara engel olunmasını, kişinin bu konuda kendisini ihlasla kavuşturmasını sağlaması için çokça teşviklerde bulunmuştur. Yasaklamalarda bulunmuştur. Neden? Çünkü haya gitti mi beraberinde imanda gider buyuruyor. Yani sen imanın haya şubesinden çıktın mı? İmanın o şubesinden çıktın. İmanın tamamını götürecek bir yerdesin. Yani çok yakındır ki bu hayasızlık seni imanın tamamından çıkarmaya götürebilir. Böyle bir risk vardır demektir bunun manası. Mümin yalan söylemez buyuruyor mesela. Mü'minde bu haslet bir yere gelmez. Hıyanet ve yalan mesela. Bunun gibi şeyler. Bunun manası bu kimse kamil bir mü'min değildir o halde. Eksik bir mü'mindir. İmanı eksiktir. Fakat bunun yalancılığı kendisini zamanla imandan tamamen çıkmaya kadar götürebilir. Mesela şey gibi işte zina hadisinde olduğu gibi bir gömlek gibidir iman. Onun üzerinde zina etti sırada. Zinadan... Ee, Fari olduğu zaman, onu bıraktığı zaman, bitirdiği zaman o gömlek tekrar kendisine döner diyor. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Bir kimsenin o halde öldüğünü düşünün. Yani iman kendisinden çıkmış bir haldeyken ölüyor. Yani imandan sıyrıldığı bir anda ölüyor. İmanın o şubesi yok yani. ile ilgili, zinadan engelleyen şubesi o esnada yok o kişide. Bu kişinin imanı eksik. Ne derecedir? Ne derecededir? Yani bu imanı ne kadar eksik, ne kadar fazla bunlara Allah azze ve celle hükmedecektir. Fakat ayette, bu ayette bahsedilen kamil münafık, kamil küfür sahibi. Yani imandan bir şey yok bu adamda. Ahiret gününü hiç ummuyor bu adam. Yani iman şubelerinden sıyrılmış çıkmış. Ya bir ateist vasfında söylüyor bunu, yani aleni bir kafir vasfında söylüyor veyahut da kal dili değil de hal dili söylüyor bunu. Yani diliyle şu sözleri söylemiyor ama ben yani güzel bir mümin Müslüman olacaksam yani bana melek gelmeliydi. Allah meleklerini indirmeliydi veya daha önce ayetlerde geçtiği gibi Allah benim ismimi anan özel, bana özel kitap indirmeliydi. Üstünde Ahmet, Mehmet yazmalı. Ahmet Mehmet diye yazmalı. Benim adımla, benim e, nesebimle bana özel kitap gelmeliydi. Yani herkes kendince böyle. E, kendisine özel bir muamele bekliyor demek Nifak ehli, ahirete inanmayanlar, Allah ile karşılaşmayı ummayanlar da e, kendilerine böyle gerekçe buluyorlar. Bugün iman etmiyorlar ama ya işte bana özel bir melek gelseydi beni iman ederdim. Pazarlık içerisinde sanki. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil de, mesela falanca adamı, falanca sevdi adamı peygamber olarak gönderseydi o zaman iman ederdim. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmaz. Niye? Çünkü o Arap. İşte çöl bedeviler arasında çıkmıştır. vesaire. Bu söylemler işte münafıklar tarafından, zındıklar tarafından dile getiriliyor. Ateistler demiyorum bakın. Ateistler açık inkarcı. Ama bu zındık münafıklar yani kendilerini İslam'a nispet eden modernist sünnet inkarcısı, işte tarih sevci, insanlar ne diyorlar? Yani Muhammed ve Vesselam'a indirilen kitap o zamanla kayıtlı, yani belli bir zamanla kısıtlı bir kitap. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanda böyle yorumlamış. Biz de bu kitabı bu asrın şartlarına göre yeniden yorumlarız diyorlar. Açık bir küfürdür esasında bu. Çünkü Kur'an'ın beyanını, yani açıklamasını Allah Azze ve Celle kendisinin indirdiğini söylüyor değil mi? Nail 44. ayetinde, Kıyamet 19. ayetinde. Onun beyanı da bize aittir. Yani Kur'an'ın açıklanması da Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu ayetleri hiç mi düşünmüyor acaba bunlar? Şimdi düşün. Bunun manası şu. İşte... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi aslında böyle yorumladı. Biz bu asırda değişik şekillerde yorumlarız demek. Ne demek? Yani peygamber aslında ben olmalıydım bu asra göre. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği o şeyler var ya, bu asra uymuyor. İşte o bir kılık kıyafet giymiş, bu asra uymuyor. O şu şunu yapmış, bunu yapmış, o bu asra uymuyor. İşte kadınların iki tanesinin şahitini bir erkeğin şahitliği olarak uygulamış, o bu asra uymuyor. Peygamber ben olmalıydım. Ben olsaydım nasıl açıklardım? Kadın eşittir erkek derdim. İşte bir erkek ancak bir tane kadına öğrenebilir. İkincisiyle evlenemez. Böyle bir şey yoktur. Dörde kadar evlenemez. Bu çağa uymaz. Ben olsaydım böyle açıklardım. Kur'an'ı böyle beyan ederdim. Demek istiyorlar. Yani işte o utu, büyüklenme, kibir ile kastedilen bu. Allah melekleri, İndirmeliydi. Aslında bana indirmeliydi. Yani tutup Muhammed Aleyhisselatü ama değil. Bana indirseydi ben iman derdim. Çok da güzel açıklardım Kur'an'ı. Böyle bir kibir içerisindeler. Kendilerini böyle savunmaya çalışıyorlar. Ve cevap geliyor 22. Melekleri görecekleri gün binahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve yasaktır, yasak diyeceklerdir. Yani melekler onlara. Mücahit dedi ki melekleri görecekleri gün kıyamet günüdür. Dahak dedi ki, kıyamet günde sarsıntılar başladığı zaman sarsıntılardan biri de semanın yarılmasıdır. O gün sema çökmeye yüz tutmuş olacak. Melekler de kıyılarında olacaklardır. Yani semanın. Semanın kıyıları nerede olur? Yani küre dünyada olabilir mi? Semanın kıyıları düz dünyada olur. <gülüyor> Melekler oralarda olacaklar. O zaman gökyüzündekileri... Gökyüzündeki her şey yarılacaktır. O zaman melekler kafirlere ey mücrimler bugün siz bizi gördükten sonra müjde size kesinlikle haramdır. Yani size sevinç yoktur diyeceklerdir. Katade ve Asenel Basri dediler ki bu Arapların söylediği bir şeydir. Onlardan bir kişiye bir musibet geldiği zaman bu Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız. Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız. Rahmet bize kesinlikle haramdır derler. Yani hicren mahcura kelimesi Arapların işte deyim olarak kullandıkları bir ifade mahrum olma manasındadır. Burada Allah'ın rahmetinden tamamen uzak olma, mahrum olma e, kastediyor diyorlar. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste Furkan Suresi 23. ayetiyle devam edeceğiz inşallah. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedilne ilahillen tuhatikeli ve istaafur ve bileik.